لَا يَسْتَوِ Minel مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اُلِ الظَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden müminler, hiçbir mazeretleri yokken, hiçbir meşru özürleri yokken, savaşa katılmayıp evlerinde oturanlarla müsavi değildir, eşit değildir. Faddala Allahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin darace. Allah malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat eden müminleri evlerinde oturanlara karşı bir derece üstün kılmıştır. Wa'adallahu al-husna wa kullan wa'adallahu al-husna. ama Allah her ikisine de hüsn vaad etmiştir. Hem malları ve canlarıyla savaşa iştirak eden müminlere hem de bir mazeretlerinden dolayı savaşa iştirak edemeyen evlerinde oturan müminlere cennet vaat etmiştir. وَفَدَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَاِد۪ينَ اَجْرَ نَظ۪يمَ Yine ısrarla peş peşe Allah aynı konuyu bir daha gündeme getiriyor. Allah malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden Müminleri evlerinde oturanlara karşılık büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Deracatim minhu katından dereceler ve mağfireten mağfiret ve rahmeten ve rahmet ile Allah onları karşılayacaktır. Ve Allahu gafuran rahima Allah gafurdur, örtendir, örtbas edendir, bağışlayandır bir de çok çok merhamet edendir. Bu ayeti kerime İslam peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın genel bir seferberlik ilanında bulunmadığı dönemi anlatan bir ayettir. Değilse eğer Allah'ın Resulü genel bir seferberlik ilan etmiş, eli silah tutan herkes savaşa demişse zaten bir Müslümanın o savaşa iştirak etmeyerek evinde oturması caiz değildir. Bu ancak münafıkların işidir. Yalnız genel bir seferberlik ilan etmemişse Peygamber aleyhisselam, dileyenler savaşa gelsinler, dileyenlerde de evlerinde otursunlar diye bir ruhsat çıkarmışsa, işte böyle bir durumda Allah yolunda malları ve canlarıyla savaşa iştirak edenler, evlerinde oturanlara bir derece üstün kılınmıştır. Ayeti böyle anlayacağız. Savaşa çıkmalarına hiçbir özürleri, hiçbir engelleri olmadığı halde böyle bir durumda evlerinde oturanlardan Allah yolunda malları ve canlarıyla savaşa çıkanlar üstün kılınmıştır. Tabi bu değerlendirme unutmayacağız genel bir seferberliğin olmadığı döneme aittir. Değilse, savaşa katılmak isteyip de Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmek niyetini içinden geçirip de yaşlı olmaları, ihtiyar olmaları, hasta olmaları, yatalak olmaları ya da başka mazeretleri sebebiyle savaşa iştirak edemeyenlerin de Allah katında mükafatlar alacağına dair peygamber efendimizin hadisleri var. Burada da Rabbimiz diyor ki ve kullen muadallahu'l husna. Allah her ikisine de iyilik vaat etmekte, hüsna vaat etmekte, cennet vaat etmektedir. Peygamber aleyhisselamın savaşa niyet edip de savaşa çıkmayı hedefleyip de yaşlı olmaları, ihtiyar olmaları, aciz olmaları, yatalak olmaları ya da başka mazeretlerinden dolayı savaşa iştirak edemeyen müminlerin de Allah katında mükafat alacaklarına dair Peygamber Efendimizin pek çok hadisi var. Onlardan birkaç tanesini inşallah burada okuyalım. Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü buyurur ki, kim bir iyilik yapmayı niyet eder ama ona muvaffak olamazsa, Allah ona kendi katında tam bir sevap yazar, bir hasene sevabı yazar. Kim bir iyilik yapmayı niyet eder de, onu yapmaya muvaffak olursa Allah katından o 10 ile 100 iyilik sevabı yazar. Demek ki bir iyiliğe niyet etmek ama onu yapamamak da Allah katında bir sevap almaya sebep oluyor. Yine bir başka hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Sizin arkanızda kalmış nice kardeşleriniz var ki, şu anda adım attığınız, konakladığınız her bir vadide onlar sizinle birlikte olmasınlar. Allah'ın Resulü bunu Tebuk seferi esnasında söylüyordu. Tebuk seferine çıkmıştı Peygamber aleyhisselam sahabesiyle birlikte. Bir yerde konaklamışlar Allah'ın Resulü çevresindeki ashabına şöyle diyordu. Sizin arkanızda yani Medine'de kalmış nice kardeşleriniz var ki, Adım attığınız ya da konakladığınız her bir vadide onlar sizinle birlikte olmasınlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar ya Resulallah biz savaşa çıktık Medine'den onlar gelemediler nasıl onlar bizimle beraber olurlar? Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki onlar da aynen sizin gibi savaşa çıkma niyeti içindelerdi. Ancak imkansızlıkları sebebiyle şu anda sizinle gelemediler. Mazeretleri onları alıkoydu Medine'de. Adım attığınız konakladığınız her bir vadi yoktur ki onlar sizinle birlikte olmasınlar. Yine bir başka hadis daha okuyayım. Malı olup da onu Allah'ın verdiğinin bilincine ulaşmış ve o malı Allah yolunda Allah kullarına bolca harcayan bir mümine bakarak bir başka mümin eğer şöyle diyorsa eğer Allah bu kardeşime verdiği gibi bana da bolca mal verseydi, vallahi ben de aynen onun yaptığı gibi bu malı Allah yolunda bolca harcardım diyorsa, o ikisi sevapta eşittir diyor Peygamberimiz. Anladınız değil mi? Bir adam var, Allah kendisine bolca mal vermiş, o malın gerçek sahibini tanımış, o malı Allah yolunda bolca dağıtıyor, infak ediyor. Bir başka Müslümanın hiçbir şeyi yok. O o Müslümana bakarak diyor ki vallahi eğer Rabbim bu kardeşime verdiği gibi bana da bolca mal verseydi vallahi ben de aynen onun yaptığı gibi o malı Allah yolunda çekinmeden harcardım diyorsa o ikisi sevapta eşittir diyor Allah'ın Resulü. Bakın niyet çok önemli. Yani bir Müslüman gerçekten savaşa çıkmayı niyet etmiş ancak imkansızlıkları sebebiyle Sefere çıkamamışsa o Müslüman için de Allah hüsna vaat etmektedir. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ Husna Allah her ikisine de hem Allah yolunda malı ve canıyla savaşa çıkan Müslümana da hem de imkansızlıkları sebebiyle çıkamayan ya da genel bir seferberlik olmadığı için evinde kalan geri hizmetleri icra etmek üzere evinde kalan müminlere Allah cennet vaat etmiştir. وَفَدَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ al الْقَا۪يد۪ينَ اَجْرًا اَظ۪يمًا ve Allah kendi yolunda malı ve canıyla cihad eden müminleri evlerinde oturanlara karşı büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Yukarıda dereceh dedi, burada da ecrًا اَظ۪يمًا dedi. Bir dereceden söz ediyor Rabbimiz burada. Mahiyetini bilmediğimiz bir derece açıklamıyor ama anlıyoruz ki bu derece kelimesi nekle bir kelime olduğu için yani sınırsız eni boyu belli olmayan şapı belli olmayan çok büyük bir dereceden söz ettiğini anlıyoruz Rabbımızın. Demek ki Allah yolunda malları ve canlarıyla savaşa iştirak edenler cihada çıkanlar büyük bir dereceyle evlerinde oturanlara karşı üstün kılınmıştır. Bir hadiste diyor ki Peygamber Aleyhisselam her bir ok atmanın karşılığı bir derece vardır ve iki derece arasında da gökle yer arası kadar mesafe vardır buyuruyor. Öyleyse savaşa çıkanların Allah yolunda savaşı göze alanların gerçekten çok büyük bir ecirle ücretleneceğini mükafatlanacağını anlıyoruz. Derece minhu Allah katından dereceler ve mafkıraten bağışlanma ve rahmeten rahmete erme var. Bu rahmet ya dünyada iktidar, dünyada devlet, dünyada hakimiyet, dünyada gerçekten büyük bir mülk ve saltanata ulaşma, ahirette de rahmete erme, yani cennete ulaşma şeklinde anlıyoruz. Wa kan Allahu Gafurun Rahim'a Allah Gafurdur, Allah Rahimdir. Allah yeter ki siz onun yolunda olun. Yeter ki onun adına bir niyet taşıyın, yeter ki hayatınızı Allah adına yaşayın, worry, Allah, size Allah size karşı kusurlarınızı örtücü ve çok çok merhamet edicidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰئِكَةُ وَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ Nefislerine zulmetmiş, kendi kendilerine yazık etmiş, kendi kendilerini bozuk para gibi harcamış, insanların canlarını, meleklerimiz almaya geldiği zaman bu kişilerin canlarını melekler almaya geldiği zaman kalu derler ki me küntüm ne haldeydiniz ne vaziyetteydiniz kalu onlar derler ki künnâ mustad'afîne fil ard ey Allah'ın melekleri bizler yaşadığımız coğrafyada zayıftık mustazaftık zayıf bırakılmıştık gerçekten çok çok zayıftık Hallu melekler diyorlar ki Elm Tekun Ardullahi wastem Allah'ın arzı geniş değil miydi fiha, Rufiha Hahicret etseydiniz Hicreti deseydiniz Feula Kemevaum cehennem onların varacakları yer cehennemdir Vasaet masra o cehennem ne kötü bir barınak ne kötü bir varış yeridir Dikkat ediyor musunuz? Nefislerine zulmetmiş. Yani olmamaları gereken yerde olmuş, kendi kendilerine zulmetmiş, bulunmamaları gereken makamda bulunmuş, yapmamaları gereken şeyi yapmış, yani kendilerine yazık etmiş, kendilerini bozuk para gibi harcamış, insanların canlarını almaya melekler geldikleri zaman, bakın diyorlar ki melekler, Yani nedir bu vaziyetiniz? Bu vaziyetiniz ne böyle? Dinle ilgili, dininizle ilgili ne durumdaydınız? İnancınız neydi sizin? Hayatınız neydi? Yani bu nasıl bir hayat ki imanlarınızdan kaynaklanmıyordu? Nasıl bir hayat yaşıyordunuz ki inancınızın eserine bile rastlanmıyordu? Sizler Müslüman değil miydiniz? Sizler Allah'a inandığınızı iddia etmiyor muydunuz? Kimi Rab biliyor, kimin yasalarını uyguluyordunuz? Bu ne vaziyet böyle? Bu nasıl bir hukuk böyle ki imanlarınızdan kaynaklanmıyor? Bu nasıl bir eğitim sistemi ki çocuklarınızı gönderiyorsunuz ama imanlarınızdan kaynaklanmıyor? Bu nasıl bir sosyal yapılanma, bu nasıl bir hayat tarzı ki hayatınızda imanlarınızın kokusuna bile rastlamak mümkün değil? Bu nasıl bir hayat böyle? Siz mümin değil miydiniz? Siz Allah'a inandığınızı iddia etmiyor muydunuz? İnancınız ne? Bu hayatınız ne?" diye melekler sordukları zaman bakın diyorlar ki "Kalu kunna mustadafi'in ard. Ey Allah'ın melekleri bizi kınamayın. Biz yaşadığımız ülkede, yaşadığımız coğrafyada mustazaftık, zayıftık, güçsüz bırakılmıştık." Yani Bizi Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden koparan bu zalimlerle savaşacak gücümüz yoktu. Biz zayıftık, güçsüzdük, mustazaftık. Allah'ın melekleri diyorlar ki bakın, "Kanu elem tekun ardullahi vasiaten fe tuhaciru fiha." Madem ki yaşadığınız coğrafyada inancınıza ters şeyler yapmaya zorlandınız, madem ki yaşadığınız ülkede inancınıza ters bir hayata zorlandınız, sizi Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden kopardılar. Madem ki Müslümanca bir hayat yaşayamadınız, madem ki imanlarınızı hayatlarınızda görüntüleyemediniz, madem ki iman kaynaklı bir hayat yaşamanıza izin verilmedi, öyleyse Allah'ın arzı geniş değil miydi? Fetuhacirufiha <gülüyor> ha hicret etseydiniz, neden etmediniz hicret? Bir ağaç da mı bulamadınız? Bir keçiyle birlikte onun sütünü içip hayatta kalabilecek bir bir mağara, bir dağbaşı, bir ağaç kovuğu bulamadınız. Neden hicret etmediniz? Fe ulâike hum cehennem. Onların varacakları yer cehennemdir. Ve <gülüyor> O ne kötü bir varış yeridir. Ya Rabbi sen bizi koru. Bakın bu ayeti kerime. Allah'ın Resulü Medine'de devletini kurunca civar kabilelere ve özellikle Mekke'ye mektuplar yazıp haberler salmıştı. Orada hiçbir Müslüman kalmamalı. Darul Harp'te kafirlerin egemenliği altında hiçbir Müslüman yaşamamalı. Ben Müslümanım diyen herkes Darul İslam'a, Medine İslam yurduna hicret etsin ve böylece kendi kendine yazık etmekten, kendi kendine zulmetmekten kurtulsun diye Allah bütün Müslümanlara mektup yazmış, onları hicrete davet etmiş, Medine'ye hicrete çağırmıştı. Kafirlerin kalabalığını çoğaltmayın, gelin İslam cemaatının kalabalığını çoğaltın, gelin İslam cemaatına güç kazandırın diye civar kabilelere ve özellikle Mekke'ye mektup yazarak Allah'ın Resulü onları cihada çağırmıştı. Samimi Müslümanlar hemen Mekke'den Medine'ye hicret ettiler ve Allah ve Resulü egemenliğinde bir hayata koştular. Ama kimi insanlar imkanları olduğu halde, fırsatları olduğu halde evleri, barkları, dükkanları, tezgahları, ticaretleri, konumları, makamları, akrabaları, çevreleri, rahatları, istirahatları Medine'ye hicret etmelerine engel oldu da Mekke'de oturup kaldılar, çakılıp kaldılar. İşte o vaziyetteyken ölümü karşılayan insanların durumunu anlatıyor Rabbimiz. Ne vaziyetteydiniz böyle? Bu hayatınız ne? İnancınız ne? Siz Müslüman olduğunuzu iddia etmiyor muydunuz? Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz ki inancınızın kokusuna bile rastlamak mümkün değil deyince onlar diyorlar ki ne yapalım gücümüz yetmedi. Melekler de diyorlar ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar gibi Müslümanca bir hayat yaşamak için siz de hicret etmeli değil miydiniz? Medine'ye hicret eden Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir hayata koşan Müslümanlar gibi siz de hicret etmeli değil miydiniz? فَاُولَٰئِكَ مَعْوَاهُمْ cehennem. Onların barınağı, son durağı cehennemdir. وَسَاَتْ masira O ne kötü bir varış yeridir. Bakın. Hem onları hem de şu anda bizi anlatan bir ayetle karşı karşıyayız. İyi anlayalım. Kur'an-ı Kerim'de mustazaf kavramını anlatan ayetler var. Şöyle incelediğiniz zaman, o ayetleri okuduğunuz zaman mustazafları Allah'ın üç grupta anlattığına şahit olursunuz. Ben kısa bir özet yapayım bakın. Kim mustazaflar? Zayıflar, zayıf bırakılanlar, güçsüz bırakılanlar. Peygamberlerinin tebliğinden, davetinden uzun bir süre geçtiği için, kitapları ve peygamberleriyle diyaloğu kesilmiş bir ümmet düşünün. Bir toplum düşünün ki, bir ümmet düşünün ki, kitaplarıyla ilişkileri kesilmiş, peygamberleriyle diyaloğulara kesilmiş, dilleri de değiştirildiği için, dinlerinin temel kaynağı olan kitap ve sünneti anlamaz hale gelmişler. Bu arada kafirlerin, zalimlerin, egemen güçlerin asimilesine maruz kalmışlar asimile edilmişler beyinlerine morfin vurulmuş uyuşturulmuşlar uzun bir süre uykuda kalmışlar ve nihayet biraz biraz ayıkmaya başlamışlar morfinin tesiri geçmeye başlayınca az biraz Kur'an ve sünnetle tanışmaya başlamışlar hafızaları yeniden geri dönmüş gözlerine açık bir bakmışlar ki Hayatları tamamen değişmiş. Hayatlarında ne Allah kalmış ne peygamber. Ne kitap kalmış ne sünnet. Zalimler kafirler kitabı ve sünneti kaldırmışlar. Kendi yasalarını onların hayatına zorla egemen kılmışlar. Ne dinleri kalmış ne imanları kalmış ne namusları kalmış ne iffetleri kalmış. Ne özgürlükleri kalmış ne kimlikleri kalmış ne şahsiyetleri kalmış ne tarihleri kalmış ne ananeleri ne düşünce yapıları ne inanç sistemleri her şeylerini kaybetmişler. Ha. Bu durumda birinci grup mustazafları söylüyor Kur'an diyor ki bunlar o mustazaflardan bir grup müstekbirlerin zulüm ağını delip özgürce bir hayata kavuşabilmek için gecelerini gündüzlerine katarak Ciddi bir kavganın, ciddi bir cihadın, ciddi bir çabanın içine girmişler. müstekbirlerle ciddi bir savaşa tutuşmuşlar. Hapishaneler, işkencehaneler, sorgulamalar, takipler, belalar ve musibetler onların üstüne yağmaya başlamış. İşte bunlar birinci grup mustazaflardır. Bakın Kasas suresinin 5. ayeti kerimesinde Rabbimiz onlarla alakalı şöyle buyuruyor. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَىٰلَّذ۪ينَ اصْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِف۪ينَ Biz böyle mücadele veren müstebirlerin zulüm ağlarını delip Müslümanca bir hayata, özgürce bir hayata, Allah ve Peygamberi egemenliğinde Müslümanca bir hayata koşabilmek için böyle kavga veren müminleri bu mustazafları biz Cihanın şarkına ve garbına varis yapacağız, onları imamlar kılacağız. Yardım edeceğiz, müstekbirleri alaşağı edeceğiz, onları onların yerlerine egemen kılacağız. Birinci grup mustazaflar bunlar. Allah onlara lütuflarda bulunacağını vaat ediyor. İkinci grup mustazafları söylüyorum. Kur'an'da onun üzerinde bu konuyu anlatan ayet var. Bir ikisini okuyacağım inşallah. Anca, ancak önce bir tanımını yapalım. İkinci grup mustazaflar da aynen birinciler gibi gerçeği anlamışlar, gözlerini açınca hayatlarında kitabın da sünnetinde kalmadığını anlamışlar. Ama onlar birinci grup mustazafların tamamen aksine Allah'a itimat etmedikleri için, Allah'a güvenmedikleri için bir de menfaatleri, makamları, koltukları, konumları ellerinden gidecek korkusuyla kafirlerden de korktukları için susmayı tercih etmişler. Çabayı gayreti değil de susmayı tercih etmişler. Yani istikbari zulmü sineye çekmişler. Susu vermişler. Susmayı tercih etmişler. Aman biz muvaffak olamayız. Aman bizim gücümüz yok. Biz zayıfız. Biz mustazafız diye susmayı tercih etmişler. Bu ikinci grup mustazaflar müstekbirlerle birlikte Kur'an'ın beyanıyla cehennemde aynı ateşi paylaşacaklar. İşte bu ayette onlar anlatıyor. Bakın. İki ayet daha okuyacağım. İbrahim suresinde Allah diyor ki وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا Hepsi yarın Allah huzurunda toplanacaklar. Cehennemde aynı azabın içindelerken bakın aralarında şöyle bir atışma geçecek. فَقَالَا الظُّعَفَا لِلَّذ۪ينَ اَسْتَكْبَرُوا Mustazaflar, müstekbirlere diyecekler ki اِنَّا كُنَّا لَكُمْ Dünyada biz size tabi idik. Size tabi olmuştuk. Fehal emtum mughlunun anna min azabillah min şeyin Şimdi şu cehennem azabından bizim azabımızdan bir kısmını defedebilir misiniz? Buna gücünüz yeter mi? Hadi bakalım. Dünyada biz size tabiydik. Güya siz raptdınız, ilahdınız, tanrıydınız. Bizi kendinize tabi kılmıştınız. Hadi bakalım gücünüz yetiyorsa şu azabımızdan bir kısmını defedebilir misiniz? Kaldırabilir misiniz? Kalu Müstekbirler de diyorlar ki bakın la vehadanallahu lehedinakum. Eğer Allah bize hidayet etseydi elbette biz de size hidayet edip yol gösterirdik. Yani şu azabı kaldırmaya gücümüz yetseydi önce kendimizden kaldırırdık. Sevaun aleyna bizim için müsavidir. Ecizna am sabarna. Bağırıp çağırsak da sabredsek de müsavidir. Boşuna kendinizi yormayın. Boşuna birbirimizi suçlayıp durmayalım. Min mahiyiz. İkimiz de ateşin içindeyiz. İki grupta ce cehennemdeyiz. Boşuna kendinizi yormayın. Bu azaptan çıkma ve kurtulma imkanımızda yoktur. Gördünüz mü? O tür mustazaflar Allah korusun. Kur'an'ın beyanıyla yarın cehennemde müstebbirlerle aynı azabın içinde. Bir başka ayet okuyayım. O da Sebe suresinin 31 ve 33. ayetleri. Yekulullezine stud'ifu lillezine stekberun. Mustazaflar, müstekbirlere diyecekler ki: "Leûla entum lekunna mu'minin. Eğer siz olmasaydınız biz dünyada mümindik. Eğer siz bizim kılık kıyafetimize müdahale etmeseydiniz. Eğer siz bizim hukukumuzu değiştirmeseydiniz. Eğer siz bizim alfabemizi değiştirmeseydiniz. Eğer siz bizim sosyal ve siyasal yapılanmalarımızı bozmasaydınız, siz bizim kitabımızla, peygamberimizle oynamasaydınız, siz bizim yasalarımızı değiştirip kendi yasalarınızı Allah yasası yerine ikame etmeye çalışmasaydınız, biz mümindik diyecekler. Bakın, böyle diyecek mustazaflar müstekbirlere, قَالَلَّذ۪ينَسْ تَقْبَرُوا لِلَّذ۪ينَسْ تُضْعِفُوا Bu sefer müstekbirler de mustazaflara diyecekler ki, e biz sizi hidayetten mi ayırdık? Size hak geldi de hidayet geldi de biz mi ondan sizi kopardık? Size hak geldi, size hidayet geldi de siz hakka ve hidayete sahiptiniz de ondan sizi biz mi kopardık? Hayır, hayır. tüm mujrimin. Siz kendiniz mücrimdiniz. Kendiniz mücrimdiniz. Yani biz sizin vicdanlarınızı satın almaya geldiğimizde hiçbir tepki göstermediniz. Biz Allah'ın yasalarını kaldırıp kendi yasalarımızı size empoze etmeye çalıştığımızda siz hiçbir tepki göstermediniz. Sanki dünden razıydınız. Yani Allah'tan bıkmıştınız. Allah'a kulluktan sadece Allah'ı dinlemekten usanmıştınız da bizi kurtarıcı bildiniz. Biz size bir kısım yasalar sunu verince balıklamasına dalı verdiniz. Onları kabul ediverdiniz. Yani tepki göstermediniz. Kalplerinizin ibresi öylesine zayıfmış ki bizi hemen kabulleniverdiniz. Aslında siz bizi saptırdınız. Siz bizi tanrı makamında görmeseydiniz, bizi rab makamında, bizi egemenlik makamında görmeseydiniz belki biz de şımarmayacak, ayaklarımız yere değecekti ama siz bizi kabullenince biz de şımardık, kendimizi binane görmeye başladık. Aslında bizi sattıran sizsiniz diyecek müstekbirler mustazaflara. Anladınız mı? Aynı ateşin içinde, aynı cehennemin içinde. Bakın burada da Allah diyor ki, Nisa suresinin bu ayetinde de Allah diyor ki, فَاُولَٰئِكَ مَأْوَٰهُمْ cehennem Ya Rabbi sen bizi koru. Onların gideceği yer cehennemdir. وَسَاَتْ مَصِيرًا O ne kötü bir varış yeridir. Üçüncü grup mustazafları söylüyorum. Onu da bundan sonraki ayetinde Allah bakın şöylece anlatıyor. اِلَّا rijal مِنَ nisa وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ Ancak, şu mustazaflar bunun dışında. Kimmiş onlar? Yatalak erkekler, topal, kör, sağır, güçsüz, cisim yönünden güçsüz erkekler, yatalak erkekler, kadınlar ve çocuklar. Bunlar bu işin dışındadır. Çünkü la yestati'ûne hileten bunlar bulundukları coğrafyada zalimlerle savaşa güç getiremedikleri gibi ve la yehtedûne sebîle. Hicrette de yol bulamazlar. Gidemezler, yol bilmezler, iz bilmezler, imkanları yok, güçleri yok ki hicret edebilsinler. Güçleri yok ki savaşabilsinler. İşte faula iki asallahu an ya'fu ve anhum. İşte Allah'ın affedeceği umulan, mustazaflar bunlardır. Ve kana Allahu afuven gafura. Allah çok çok affeden, çok çok bağışlayandır. Şimdi Hangi grubun içindesiniz? Herkes kendini bir düşünsün. Birinci grubun içinde değiliz, şu anda dışarıdayız. Üçüncü gruptan da değiliz, kadın değiliz, çocuk değiliz, yatalak değiliz. Yoksa biz de yarın Allah'a ya Rabbi bizi de kadınlardan sayıver mi diyeceğiz? Böyle bir mazeretimiz olabilecek mi? Bu bölüm ısrarla bize hicreti anlatıyor. Bakın yine hicretle alakalı bir konu, bir ayet. Wa Yuhacir fisevililla Kim Allah yolunda Allah'ın dinini yaşamasına izin verilmeyen bir coğrafyadan Allah'ın dinini daha güzel yaşayabileceği bir coğrafyaya Hicret ederse Waman fi fisebililla kim Allah yolunda hicret ederse Allah adına hicret ederse Yecit fil ardı muragamen kefirran Vaa Gittiği yerde, Bolluk, bereket ve genişlik bulacaktır. Allahu Ekber. Bakın, hicrete çıkmak isteyen bir Müslümanın kafasında en büyük endişe işte bu. Hicrete çıkmak isteyen bir Müslümanın karşısına şeytanın diktiği en büyük put bu. Ne o? Yahu ben şimdi hicret edersem aç kalırım. Acaba bir dilim ekmeye muhtaç mı olurum? Acaba kimse yüzüme bakmaz mı? Acaba gittiğim yerde rezil ve perişan bir konuma mı düşerim? İnsanların en büyük endişesi bu. Şeytanın insanın karşısına çıkardığı en büyük tuzaklardan birisi bu ya. Bakın Allah diyor ki, kim Allah'ın dinini yaşayabilmek için, Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluğu icra edebileceği bir coğrafyaya, kendi evinden, kendi ülkesinden hicret ederse, gittiği yerde büyük bolluk, genişlik ve bereketler bulacaktır. Gerçekten de Adem aleyhisselamdan bu yana, Hicret eden Müslümanların hayatına baktığımız zaman hepsi de aynen Rabbimizin bu ayetinde ifade buyurduğu çile bereketler bulmuş, bolluklar bulmuş, devlete ulaşmışlar, iktidara ulaşmışlar, büyük mülklere ve saltanatlara ulaşmışlar hicret edenler. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela Nuh aleyhisselamla birlikte gemiye binenler toplumlarının şirkinden ve küfründen hicret etmek üzere gemiye binen müminleri bir düşünün. Tercihlerini peygamberden yana kullananlar, peygamberin rotasına, peygamberin yörüngesine girenler, peygamberin kaptanlığına evet diyenler, tercihlerini peygamberden yana kullananlar, peygamber safında yer alan müminler hicret ettiler ama ne oldu sonunda? Bütün kafirleri yok etti Allah, onların mülklerine, mallarına o Müslümanlar kondu. Yeryüzünün en şerefli Müslümanları oldu o gemiye binenler. İbrahim Aleyhisselam'ın hicretini düşünün. Karısı Hacer annemizle birlikte kucağındaki çocuğu İsmail'le beraber Hicaz bölgesine yani harem bölgesine hicret etmişti İbrahim Aleyhisselam. O çölün ortasında ıssız kervan gezmez, kuş gezmez, su olmayan ıssız bir çölün ortasında karısı Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail'iyle bıraktı. Birlikte Bırakıp Gitti İbrahim Aleyhisselam Ne Oldu Allah Onları Zemzemle Beslemedi Mi Şu Anda Tüm Dünyayı Besleyen Zemzem Allah Tarafından O Hicretin Sonunda Hacer Annemize Ve Oğlu İsmail'e Sunulmadı mı? Bir Musa Aleyhisselamı Düşünün Mısır'dan Firavun'un Zulmünden Allah'ın istediği Şekilde Müslümanca Bir Hayata Hicret Etti Sina Çölüne Gitti Çölün Ortasında Allah onları bıldırcın eti kudret helvasıyla beslemedi mi? Mekke'den dinlerini yaşamalarına izin vermedikleri için Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara Habeş Kralı Necaşi'yi hizmet ettirmedi mi Allah? Allah ülkem ülkenizdir, vatanım vatanınızdır, dilediğiniz yerde dilediğiniz şekilde yaşayın, her arzu ettiğiniz ayağınızın altında olacak dedirtmedi mi? Habeş kralı Necaşi'ye Allah müminlere karşı en son Medine'ye hicret eden Allah'ın Resulü ve Müslümanları düşünün. Orada devlete ulaşmadılar mı? Orada Allah egemenliğinde özgürce bir Müslüman hayata kavuşmadılar mı? Orada iktidara ulaşmadılar mı? Büyük bir bolluğa ve berekete ulaşmadılar mı? Hazreti Adem'den bu yana unutmayın ki hareket halinde olan toplumlar, Göçebe toplumlar, hicret ehli olan toplumlar, yeryüzünde en büyük devleti onlar kurmuş, yeryüzünün en büyük medeniyetlerini onlar gerçekleştirmiş. Çünkü akan su duruluğunu muhafaza eder ama durgun su kokuşmaya mahkumdur. Şu şehir hayatı, şu yerleşik hayat Allah korusun, işte bizim kokuşmamıza, dejenere olmamıza sebep olmuş, Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapamıyoruz, Peygamber aleyhisselama Allah'ın istediği şekilde itaat ve teslimiyet ortaya koyamıyoruz. Demek ki hicrete çıkacak bir Müslümanın önüne şeytanın diktiği en büyük korku ve engel, işte acaba aş mı kalırım endişesini, o problemi Allah böylece hallediyor bakın. Ondan sonra buyuruyor ki, ikinci bir problem var. O da ölüm problemi. Allah bakın onu da şöylece, anlatıyor. Şöylece hallediyor. "Man yahrucu min beytihi muhaciran ila Allahi ve Kim ki Allah ve Resulüne hicret etmek üzere. Yani Allah'ın istediği kulluğu peygamberin örneklediği biçimde icra etmek üzere. Kulluğu yaşayamadığı bir ortamdan Allah'ın istediği peygamberin örneklediği Müslümanca bir kulluğu yaşayabileceği bir ortama hicret eden kişi evinden çıkar da sünne kul mevut sonra henüz hicret mahalline varmadan maksuduna ermeden gayesine ulaşmadan yarı yolda ölüm onu idrak ederse yani ölü verirse ömrü yetmezse fakat vaka ecruhu alallah onun ücreti Allah'a aittir onun ecrini Allah zayi etmeyecek aynen hicret sevabını Allah ona verecek lütfedecek ve onun ücretini ecrini Asla Allah zayi etmeyecek. وَكَانَ Allahu غَفُورًا rahima Allah örtendir, örtbas edendir, kale almayandır, bağışlaya verendir ve çok çok merhamet edendir. Bakın Cündük bin Damre diye bir sahabi var. Bu ayetler gelmiş, Peygamber aleyhisselam Mekke'deki biz Müslümanız diyen insanlara bu ayetleri ulaştırmış. Herkes mutlaka Medine'ye hicret etsin, Müslümanlarla birlikte bir hayata koşsun şeklinde davetiyesini ulaştırınca bu ayetlerin tehdidine de şahit olan Cündük bin Damre isminde bir sahabi 90 yaşlarında filan, yatalak, çok yaşlı. Oğullarım diyor, vallahi ben Allah'ın bu tehditlerine muttali olduktan sonra bu gece Mekke'de kalmam. Kesinlikle bu gece Mekke'de yatamam. Beni bir deveye bindirin gelebilirseniz benimle birlikte birkaçınız gelsin değilse Beni yalnız başına Medine'ye doğru gönderin dedi Oğulları 90 yaşındaki Cündüb bin Damre'yi Allah'ın bu tehdit ifade eden ayetlerini durduktan sonra Bir gece bile ben Mekke'de yatamam diyen o sahabeyi bindirdiler bir deveye Yarı yolda ömrü kifayet etmedi Hakkın rahmetine kavuştu vefat etti Allah buyurdu ki Allah onun ecrini asla zayi etmeyecek.